Sevgi, Sevi, Yaratı, Yaratıcı Çalışma Sevgi, Türkçe, Bilgi Bilim, ilgi Duygusu Dilimizde Osmanlıca muhabbet karşılığı olarak kullanılan sevgi deyimi, Osmanlıca aşk deyimi karşılığı olarak kullanılan ve aşırı sevgi anlamını dile getiren sevgi deyiminden ayrılmıştır ve ayrı bir anlam taşır. Bahçemizdeki çiçekleri, evimizi, sıcak bir günde soğuk bir limonatayı sevebiliriz. Ama bunlara hiçbir zaman aşık değilizdir. Felsefe dilinde ise bu iki deyim genellikle birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin Türk dil kurumunca kısa aralıklarla yayımlanan iki sözlükten felsefe terimleri sözlüğü, aşk karşılığı olarak sevgi, ruh bilim terimleri sözlüğü, sevi deyimlerini kullanmaktadır. Sevi Osmanlıca aşk, sevda, muhabbet. Fransızca amor. Almanca, Liebe, (İngilizce: love, İtalyanca: amore) aşırı sevgi ve bağlılık. Yunan felsefesinde Pilia, Eros, Agape ve Latince de Amor ve Caritas deyimleriyle dile getirilir. Dar anlamda cinsel eğinim demektir. Felsefe dilini Antik Çağ Yunan düşünürü Empedokles tarafından sokulmuştur. Agrigentolu Empedokles devim olgusunu Sevgi ve nefret, çekme ve itme kavramlarıyla açıklıyor. Ona göre Spairos'ta birleştirici ilke, yani sevgiyle, ayırıcı ilke, yani nefretin tek başlarına egemen oldukları çağlar da vardır. Sonra karşılıklı etkileşmeye başlamışlar ve bitkileri, hayvanları, insanları ve tüm nesneleri meydana getirmişlerdir. Antikça Yunan felsefesinde sevitamasını kullanan ikinci düşünür Platon'dur. Platon'a göre sevi, yani Eros, ideaların bilgisine götürür. Tüm metafizik ve dinler sevgi ya da sevi temeline dayanırlar. İnsanların birbirlerini sevmesini öğütlerler. Burjuva ideolojisi de olayları tersine çevirmek için bu metafizik temelden olabildiğince yararlanmaktadır. Burjuva ideologlarına göre sevgisizlik toplumsal düzensizliğin sonucu değil, toplumsal düzensizlik sevgisizliğin sonucudur. İnsanlar birbirlerini sevebilseler toplumun tüm yapısı değişecek ve her şey güllük gülistanlık olacaktır. Bu bilim dışı ve açıkça gülünç sav özellikle çağımızda geniş propaganda örgütleriyle desteklenmekte ve yayılmaya çalışılmaktadır. Bu gülünç savın propagandasını yapmak için Manevi Cihazlanma Derneği gibi yüzlerce dernek kurulmuş ve para babaları tarafından finanse edilmiştir. Özellikle geri bırakılmış yoksul ülkelerde bu dernekler halkı ve aydın geçinen bilgisizleri uyutmak için etkin çabalar harcamaktadırlar. Önce sevgi ya da önce ahlak propagandasını yönetenler doğduğu zaman anası tarafından sokağa bırakılmış kimsesiz çocuğun zorunlu olarak eroin satacağını ve yan kesicilik edeceğini bizim kadar bilirler. Ne var ki sömürü düzenini biraz daha sürdürebilmek için bilmezlikten gelmek zorundadırlar. Bilimsel açıdan sorun apaçıktır. Özdeksel koşullar sevgi ve ahlak örgütleriyle değişmez. Tersine özdeksel koşulların değişmesi ve düzelmesiyle sevgisizlik ve ahlaksızlık değişir. Sevgi ve ahlak gerçekleşir. Sevi deyimi Türk Dil Kurumunca yayımlanan ruh bilim terimleri sözlüğünde şöyle tanımlanmıştır. Başka bir kişi ya da varlığa karşı duyulan ve cinsel yönü olan ya da olmayan Güçlü bir yakınlık ya da bağlılık duygusu. Yaratı. Osmanlıca icat, ihdira. Fransızca, İngilizce invention. Almanca Erfindung. İtalyanca invenzione. Bilinen öğeleri birleştirerek yeni bir öğe elde etme. Metafizik anlamda yoktan var etme olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan Özleştirme kılavuzunda yaratma, bulma, türetme, uydurma deyimleriyle dile getirilmiştir. Yaratı deyimi ise bu kılavuzda Türkçe yazımı ile kreasyon deyimi karşılığı olarak gösterilmiş ve bu anlamda yaratım ve yaratma deyimleriyle anlamdaş kılınmıştır. Yaratı deyimi Türk Dil Kurumunca yayınlanan Halk Bilim Terimleri Sözlüğünde Profesör Doktor Orhan Acı Payamlı tarafından Osmanlıca icat deyimi karşılığı olarak önerilmiş ve halk bilim açısından şöyle tanımlanmıştır. İnsanoğlunun yaratıcısı olduğu kültür, ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunmayan yeni kültür ve ürün olaylarından her biri. Yaratıcı çalışma. Osmanlıca: mesaiy, müsmile. Fransızca: travail créateur. Yeni değerler meydana koyan insan etkinliği süreci. Bu değerler özdeksel ve tinsel olabilirler. İmgelemi de kapsar. Doğanın verdiği gereçlerden yararlanılarak ve nesnel gerçeklik yasalarının bilgisiyle gerçekleştirilir. Tek sözle bilinçli insan etkinliğidir. Metafizik ve idealist felsefe her alanda olduğu gibi bu alanda da bir takım bilim dışı varsayımlar ileri sürmüştür. Örneğin Platon'a göre yaratıcı sanatsal çalışma tanrısal bir veridir. Bergson'a göre gizemsel bir sezgidir. Hartman'a göre bilinç dışının işidir. Freud'a göre içgüdünün işidir. Oysa bilginin, sanatçının, bulucunun, yani kaşifin, örgütçünün, teşkilatçının, yaratıcı çalışmaları insan gücünün ustalığına ve bilinçli amaçlarına dayanır. Ne bilinç dışıyla, ne içgüdüyle, ne sezgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yaratıcı çalışma Sadece ve sadece insan emeğinin ürünüdür. Toplumsal gelişmede birikmiş bilgi ve araçların oluşturduğu uygun ortamlarda gerçekleşir. Yoğun ve sürekli çalışmanın sonucudur. İnsan bu yoğun ve sürekli çalışmasında kendini denetleyip gözlemleyemediği bir durumda yaratıcı verimin ansızın ya da sezgiyle meydana geldiğini sanabilir ama öyle değildir. Yaratıcı çalışma deyimi Türk Dil Kurumunca yayınlanan toplum bilim terimleri sözlüğünde İngilizce creative work deyim karşılığı olarak da şöyle tanımlanmıştır. İnsan çalışmasının gereçlere, bilimde, sanatta ve öbür çalışma alanlarında yeni ve özgen şeyleri ortaya çıkarması. Cahil ve yenilenmekte zorlanan toplumlarda gelenek, gevşese de değişmenin hızını frenleyen bir politik araçtır. İç ve dış sömürü ve emperyalizm bu tortulara dayanarak yaşıyor. Toplumsal zorbalıklar da buna dayanıyor. İlginç olan bütün bunların birbirlerini destekleyen olgular olması. Kuşkusuz geçmişten, coğrafyadan kaynaklanan faktörler de var. Ayrıca gelişmiş ülkeler tarihten bildiğimiz oyunları oynamaya devam ediyorlar. Dışarıdaki zorbalar, içerideki zorbalar ortaklık yapıp toplumları sömürüyorlar. Sınırlar, ordular bunu engelleyemiyor. Tarihe ve bugüne bakınca bütün bu olgular yeterince açık. İnsanoğlunun genetik bir aptalığı var. En azından tarih boyunca sömürülmeye alıştırılmış. Köleliğin evrensel aracı cahillik ve korku. Bu insan özgürlüğünü zincirliyor. İnsan doğal bir yaratık, egoist bir savaş makinesi. Kendinden daha güçlüsüne karşı siniyor, dayak yiyor ve köle oluyor. Daha zayıfını da ortadan kaldırabiliyor. Tarih bundan ibaret. Fakat bir de tarih denen kavga sürecine. İnsani bir içerik kazandıran, insanı maymun ya da karıncadan ayıran bir donatı, bir süs var. Ona uygarlık deniyor. Bilgi ve cesaretle gelişmiş. Zorbalığa karşın insanlığı bugünkü düzeye çıkarmış. Nasıl? Akıl ve yaratıcılıkla. Sevgiden de yardım görmüş olmalı. Bunlarsız gelecek yok.